Efendim sigara haram mıdır? E, değilse neden değildir? Ya da mekruh mudur? Tahriman mekruh mudur? E, sigara hakkında e, bizim kurul olarak cevabımız şu. E, sigara içmek, yani kısaca belirteceğim. Çünkü her zaman gelen bir soru. E, sigara içmek en azından tahrime mekruhtur. Yani harama yakın mekruhtur. Ama diyor günümüzde bir, kas, bir kısım ilim adamları, alimler diyor. Haşa ben öyle alim filan değilim. Hı, Ama onların görüşüne katılıyorum ben. Yani alimlerin görüşüne katılıyorum. Onlar da diyorlar ki sigara içmek haramdır. Ben de onların görüşüne katılıyorum. Ve ben e, hiç tereddüt göstermeden bana birisi sigara içmek haram mıdır diye sorarsa derim ki evet sigara içmek haramdır. Neden haramdır derse bugün tıbbi verileri delil olarak önüne sunarım tıbbi veriler bunlardır Efendim hastalıklar şunlardır sigaradan ölen insanlar şunlardır Efendim e, Ayrıca e, Kur'an-ı Kerim'de bir ayette buna işaret ediyor ve herima aleyhimmun haber ise o peygamber habis olan yani e, pis olan şeyleri onlara haram kılıyor diyor e, sigara temiz olan bir şey midir, habis olan bir şey midir dediğimiz zaman sigara habis olan bir şeydir. Dolayısıyla bu ayetin de delaletiyle, işaretiyle sigara içmenin haram olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam, teşekkür ederiz. Cenab-ı Hak bu kötü illetten inşallah herkesi, kullanan herkese kurtarsın diyelim.